Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cumanız mübarek olsun ee, Size e, Bu mübarek günde Danimarka'dan hitap ediyorum Danimarka'daki arkadaşlarımızın arasındayız Az önce buradaki e, Türk ve İslam eserlerini Efendim şey yapan Bir müzeyi Bir koleksiyonu Yani kıymetli eserlerini toplayan Bir şahsın biriktirdiği Bu eserlerden meydana gelen sergiyi Gezdik Efendim çok güzel İslam eserleri gördük. Efendim Onların kitaplarını aldım. Türkiye'den, e, İran'dan ve Türk-Moğol İmparatorluğu'nun sahası olan Hint mıntıkalarından toplanmış. Her birisi e, bir mücevher kadar kıymetli olan eserleri gördük. Bir basit şahıs yani e, şeyi olmayan bir kimse, zengin bir kimse, meraklı bir kimse toplamış. Devlet yardım etmiş. Çok güzel eserler. Bizim eserlerimiz, bizim diğerlerimizin eserleri buralara gelmiş. Satılma yoluyla, kaçırılma yoluyla herhangi bir şekilde. Tabi bu bizim için çok acı bir şey. İki bakımdan acı. Biz kendi ecdadımızın güzel eserlerini koruyamıyoruz. Hatta camilerin mihrapları, minberleri kabirlerin kabir taşları efendim çalınmış getirilmiş yani bunun böyle normal yollarla alınması mümkün değil çünkü kabirin sahibinin orası yani kimse alamaz almamalı Efendim, Çin'i panolar duvarlardaki büyük panolar alınmış bu sadece bizim gördüğümüz bir sergi Avrupa'nın büyük şehirleri baş şehirleri Amerika'nın büyük şehirleri müzeleri hep bizim eserlerimizle dolu bu iki bakımdan acı dedim bir biz kendi eserlerimizi koruyamıyoruz efendim e, böyle elden gidiyor. Efendim, e, bizim ülkemiz e, fakirleşiyor, bizim eserlerimiz kaçırılıyor, e, buraları zenginleşiyor, kıymetleniyor. E, i̇kinci bir husus da, efendim, bu eserleri birileri satıyorlar tabii, gayrimeşru yollarla topluyorlar, ediniyorlar, efendim, para karşılığında yabancılara satıyorlar. O da ayrı bir felaket, fecat, yani bir hamiyeti diniye, bir hamiyeti milliye. Efendim milli servetini koruma şeyi yok bazı kimselerde. Ee, çocuklarımızı, halkımızı yani kendi değerlerini koruyacak şuurda yetiştirmek lazım. O da ayrı bir husus. Danimarka'dan size söylemek istediğim hadisi şeriflere geçmeden önce ikinci bir husus. Dün arkadaşlarım bana dediler ki Danimarka'nın nüfusu 4,5 milyon kadar. Fakat dediler o kadar ilgileniyor ki dış dünya ile mesela Danimarka neresi, Güney Afrika neresi? Güney Afrika ile ilgileniyor dediler. Ben oradan düşündüm. Biz ki efendim üç kıtaya hakim olmuş büyük bir devleti Aliyenin efendim geriye kalan evlatları torunlarıyız. Efendim yani burnumuzun dibindeki yerlerle bir zamanlar bizim eyaletimiz olan yerlerle ilgilenmemişiz. Bunlar Danimarka'dan ta Güney Afrika ile ilgileniyor. Almanya'dan. ...ta Güney Amerika ile ilgileniyor, kutuplarla ilgileniyor. Mesela Güney Kutbu'nda araziler var, yani buzlar var, buzların altında araziler var. Ama Güney Kutbu'ndaki araziler, Ruslar gitmişler, bayrak dikmişler, burası benim. İngilizler bayrak dikmişler, burası benim demişler. Başka milletler bayrak dikmişler, burası benim demişler. Biz çok geri kalmışız. Tabi bu geri kalışın çok sebepleri var ama bir içimizdeki milli birlik, beraberlik, efendim nasıl olmuşsa bu işleri ayarlayacak seviyeye gelmemiş. Bir de birbirimizle uğraşıyoruz. Yani yöneticilerin veyahut yüksek mevkilere gelmiş insanların bir kısmı maalesef şu bizim sahip olduğumuz şeylerden haberdar değiller. İçteki küçük çatışmalar, çekişmelerle uğraşılıyor. Efendim, Müslüman halkımızın başörtüsüyle, namazıyla, İmam Hatip okuluyla, Kur'an kursuyla, kursuyla uğraşılıyor. Müslüman halkımız e, asli hüviyetlerinden, hürriyetlerinden, hürriyetlerinden, Efendim insan haklarından mahrum bir durumda tutulmak isteniyor. Dünya halbuki ne kadar başkalaşmış, dünyadan haberleri yok. Yani bu da çok önemli bir husus. Bu bakımdan size biraz bu hususları anlatan bir iki hadis-i şerif okumak istiyorum. Efendim Birisi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhmadan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisini Ahmet İbni Hanbel yani Hanbel'in mezhebinin kurucusu aynı zamanda büyük bir hadis alimi olan e, mübarek e, fıkıh e, mezhebi imamı e, rivayet etmiş müsnedinde e, tabii önemli bir hadis alimi mezhep kurucusu o diyor ki ma zahara fi kavminir riba ve zina illa hallav bi enfusum ikaballah bu bir manevi kaideyi bir ilahi efendim hakikati gösteren hadis-i şerif o bakımdan size okumayı uygun gördüm. Diyor ki Peygamber Efendimiz "Mazhara fi kavmin bir kavmin içinde erriba ve zina faiz ve zina zahir olursa ortaya çıkarsa, uygulanmaya, işlenmeye başlanırsa bu günahlar yapılmaya, irtikap edilmeye başlanırsa illa hallev bir enfusihim bu herifler böyle yapan insanlar kendilerine İkaballah, Allah'ın cezasının, belasının, kahrının gelmesine yol açmış olurlar, efendim, e, müsahak olmuş olurlar, kendilerine böyle bir azabı, efendim, e, hazırlamış olurlar, gelmesini meşrulaştırmış, vacip e, kılmış olurlar diyor. Şimdi bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Bizim ecdadımızın hayatı incelenirse, efendim, mübarek büyüklerimiz, o Orta Asya'dan gelen, o hadisleri çok iyi bilen tasavvufun içinde yoğrulmuş Yunus Emre gibi efendim Horasan erenleri gibi efendim kimseler Orta Asya'daki o Ahmed Yesevi Hazretleri'nin mübarek dervişleri böyle işaret üzerine Anadolu'ya gelen o mübarek dervişler yani Anadolu'yu onlara borçluyuz efendim şimdi tasavvufun tarikatın aleyhinde millet yani Anadolu onların hürmetine efendim Onların gayretleriyle Onların manevi çalışmalarıyla Hem maddi bakımdan Fethedilmiş hem manevi bakımdan Aydınlatılmış Onlar böyle sadece Anadolu'ya değil Dünyanın başka yerlerine de Asya'nın puta tapılan Budaya tapılan efendim Şirk içinde olan Kavimlerin arasına da yayılmışlar Oralara da İslam'ı götürmüşler Hindistan'a götürmüşler İşte bugün gördüğümüz o muhteşem Sanat eserleri yani Hindistan kıta kıta gibi çok büyük bir ülke e oralara e, şeyler e... Timur'un çocukları, Babur Şah'ın neslinden gelen insanlar gitmişler, büyük imparatorluk kurmuşlar, Hindistan'a hakim olmuşlar. Çok büyük e, sanat eserleri, muhteşem eserler ortaya konulmuş, dünyanın harikası sayılabilecek mimari eserler, ince ince kıymetli Efendim sanat eserleri, el sanatları, nakışlar, efendim miniaturlar, çeşit çeşit efendim böyle mücevherlerle süslü, çok kıymetli şeyler meydana getirilmiş yani her tarafa yayılmışlar. Efendim Anadolu'muz da böylece oralardan gelen mümin insanların gayretleriyle, fedakarlıklarıyla ve güzel ahlaklarıyla fethedilmiş. Yani kılıçla değil, ahlakı güzel olduğu için Müslüman olmuş Osmanlıların ilk e, fütühatını sağlayan o gaziler, Evranös Beyler, Mihal oğulları vesaire kökenleri araştırıldığı zaman Kimdi bu adamlar diye bir kalenin tekfuru yani bir kalenin efendim hakimi olan Hristiyan bir insanmış ama İslam'ın güzelliğini anlamış, İslam için çalışmış, İslam'ın yayılması için İslam'ın emrine girmiş, ömrünü öyle geçirmiş. Anadolu'ya, Balkanlara İslam'ı yaymışlar. Balkanlardaki öbür kavimler İslam'la müşerref olmuş, efendim işte bu Arnavutlar, Bulgarlar, Bulgarların içindeki diğer efendim çeşit çeşit efendim, kavimler, kabileler e, Müslüman olmuş. Yani burada bu Allah'ın bu yardımına mazhar olmalarının bir sebebi var. Allah yol, yolunda yürüyen Eren olması bunların. Ricaullah olması, Evliyaullah olması. Allahu u Teala Hazretleri yardım ediyor. Onların ihlaslarına göre, ameli salihlerine göre, kalplerinin temizliğine göre, ahlaklarının güzelliklerine göre Yardım ediyor, fütühat veriyor. Başka insanların efendim, idaresinde olan yerleri onlara veriyor. Ey kullarım, ben sizi seviyorum. Siz mümin kullarsınız, ahlaklık kullarsınız, merhametli kullarsınız, iyi kullarsınız. Alın bu diğerleri onlardan aldım, size verdim diye Allah veriyor. Fütühatı nasip eden Allah Celle Celaluhu. Yani bunun sebebi ne? Dindarlık, ihlas, iman, irfan, bu gibi güzel şeyler yani bunları bir kısmı şimdi bizim dinleyicilerimiz bile dinleyenlerin bir kısmı belki nedir bilmezler. İrfan kelimesinin anlamının derinliğini bilmez. İrfanın tasavvuf olduğunu bilmez. Marifetullah olduğunu. Marifetullah demek olduğunu, onunla eşdeğer bir kelime olduğunu bilmez. ilim irfan diye kullanır ama efendim marifetullah olduğunu, yani tasavvuf olduğunu, tasavvufi çalışmalarla, zikirle, efendim halvetlerle, efendim çileler çekerek kazanıldığını bilmez. Demek ki Allahu Teala Hazretleri bir kavim dindar olduğu zaman onlara fütühat veriyor, feyizat veriyor, ikram ediyor, lütf ediyor. Ee, İslam'ın başından beri böyle, sonra şeyden beri böyle. Efendim tarihin içinden beri böyle. Hangi kavimde Salih kimseler yaşamışsa Allah onlara yardım etmiş. Hangi kavimde capparlar, zalimler hakim olmuşsa Allah onları ibrete alem için tepe taklak eylemiş. İşte firavun saltanatı ile beraber, işte arkada bıraktığı büyük mabetler, piramitler tepe taklak olmuş. Allah mazlum efendim müminleri galip eylemiş. Musa Aleyhisselam ve kavmini efendim orada köle durumunda olan insanları üstüne eylemiş. O oraların hakimi olan böyle cebbar saltanatının sahibi olan firavunu kahrelemiş yok eylemiş. Babil de öyle İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında onları yok eylemiş. Tarihte de böyle yani. İlk Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerin o mazlum hallerini ondan sonra Roma'da aslanlara parçalatıldıklarını düşünün. Ondan sonra nasıl Roma'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya hakim olduklarını düşünün. Ondan sonra da tabii onların diğerlerini Allah Müslümanlara vermiş. Yani tarih boyunca tekerrür eden bir durum var. Allah zalimleri payidar etmiyor. E, mazlumları ve e, ihlaslıları, arifleri ve müminleri payidar ediyor. Ötekilerin saltanatlarını, imkanlarını, mülklerini bunlara devrediyor. Yeryüzünü salihlerin emrine veriyor. Sonradan onlar bozulunca onlar da devriliyorlar. Onlar da eğer Allah'ın yolunda yürümezlerse Allah onlardan da sevgisini, nusretini, yardımını, efendim izzetini, şevketini, rahmetini çekiyor. Ondan sonra onlar da Allah'ın gazabına karlı oluyorlar. Şimdi ilerlemenin sebebi nedir? İlim, irfan, ahlak, adalet efendim böyle hep tatlı güzel şeyler. Yani toplumu kurtaran, insanları dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eyleyen, mutlu eden şeyler. Kavimlerin toplumların yıkılmasının sebebi ne? O da kavimin bozulması, efendim homosüksüelliğe, efendim kötü huylara, hırsızlığa, zinaya, efendim böyle haksız kazançlara yönelmesi. E bunları biz e, Atalarımızdan, dedelerimizden, mübarek büyüklerimizden duymuşuzdur. Kanımıza, iliğimize işlemiştir. Biz bunları biliriz. Haram yememek, zulmetmemek lazım diye örfümüzde, adetimizde vardır. Garibanlara yardım etmek vardır. Evimizin kapısına gelene efendim, boş çevirmemek, yardımcı olmak vardır. Tanımadığımız kimseyi tanır misafiri diye alıp ağırlamak vardır, misafir etmek vardır. Yani hep güzel huyları örf adet haline getirmişiz İslam'dan aldığımız. Kötü huylardan da efendim, e, sakınmışız. Onların kötü olduğunu nesillere öğretmişiz. İşte bu hadis-i şerifte bunu öğreniyoruz. Eğer bir kavmin içinde riba ve zina çoğalırsa, riba faiz demek. Zina da gayrimeşru e, efendim nikahsız e, şeyler demek. Efendim, mua, e, muameleler demek. E, bunlar olduğu zaman Allah'ın ikabı, cezası, belası, kahrı tabiat afetleri dediğimiz şeyler efendim felaketler, hastalıklar o kavme gelir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre. Tabii biz bu hadis-i için niçin okuyoruz? Bir İslam toplumuyduk biz. İslam'ı temsil eden, kıtalara e, İslam'ı götüren, anlatan efendim e, her yeri camilerle dolduran efendim mübarek bir kavim. Mübarek ecdadın torunlarıyız. Şehitlerin torunlarıyız. Gazilerin torunlarıyız. Efendim ezanların e, okunduğu diyarların çocuklarıyız. Bu ezanlar ebedi bizim yurdumuzun üstünde söylenmeli, okunmalı diye İstiklal Marşımıza yazmışız. Büyüklerimiz yazmış. Alkışlar içinde mecliste kabul edilmiş bu. Efendim şimdi ezana düşman, İslam'a düşman, tasavvufa düşman, ahlaka düşman Efendim şeriata düşman, efendim şeriatı yasak kıldığı şeyleri meşru sayan insanlar türemiş. Bakın burada ne var? Riba var, haksız kazanç. Birisi bedavadan zenginlik elde etmiş, zenginliğinin üstüne zenginlik katıyor. Sırf parasından dolayı kazanç sağlıyor, haksız, şeysiz kazanç sağlıyor. Öbür tarafta inliyor. Riba, faiz, yasak İslam'da. Ne olacak? Efendim, e, hakkı, haklı kazanç olacak. Alının tezi, o, o teriyle kazanmak olacak. Böyle sermayenin gücüyle e, zenginin daha zengin olmasını sağlayan vahşi kapitalizm olmayacak. E, i̇nsanların e, haklarına, hukuklarına riayet edilecek zenginlerin, kendi öz malının ise içinde fakirin hakkı var diyen bir dinin mensuplarıyız biz ve fi amvalihim hakkum malumul disaili vel mahrum. Bu çok önemli bir husus. Bunu anlayan anlar bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilir. Yani zengin kendisi kazanmış, uğraşmış, tabii helalinden kazanmışsa, kazancı makbul bir kazançtır. Değilse hırsızlıktır, günahtır, haramdır. Helalinden kazandığı malında bile fakirin hakkı var. Yani zekat. Yani o fakire bir miktar yardım etmeli. Namaz gibi, haç gibi, efendim, oruç gibi bir farz bu. Zekatını vermesi, zenginin fakire zekatını vermesi, bir vecibe Allah'ın farzlarından, emirlerinden bir emir. Öyle yapmıyor da, parasına para katıyor, parasını faizle veriyor. Faizli para kim alıyor? Muhtaç olan insan alıyor. Efendim, o da Efendim inliye inliye. Zaten parası zenginin parasına para katmak için çalışıyor. İslam bunu uygun görmemiş. Bunun ölçüleri var. Kitaplarda yazılmış. Ne yaparsa faiz olur, ne yapmazsa efendim faiz olmaz diye. Ve faiz haram bir yiyecek olduğu için faiz yiyen insanın artık hayatı manevi bakımdan kararıyor. Faiz yiyen bir insan haram yemiş oluyor. Haram yiyen bir insan da kırk sabah duası ve namazı kabul olmayan bir insan durumuna düşü veriyor. Onun için e, faiz yapmayacak, e, faizle parasını çoğaltmaya çalışmayacak, zekat verecek. Zekat verdiği zaman malı artıyor. Sonra zina ile vakit geçirmeyecek, nikah olacak. Evladının sahibi olacak, evladını kollayacak, yetiştirecek, terbiye edecek. Baba olarak, efendim, anne olarak e, çocuğuna sahip olacak. Bunlara riayet etmediği zaman ne oluyor? Allah'ın cezası efendim bir kavme. Efendim geliyor, kahra gazaba uğruyor. O halde ne yapmamız lazım? Zinadan kaçınmamız lazım, ribadan kaçınmamız lazım. E, malımızla yapmamız gereken dini ödevlerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı, cihada verilecek paraları vermemiz lazım. Efendim helal yollarla, meşru yollarla evlenerek tertemiz yuvalar kurarak evlat sahibi olmaya çalışmamız lazım. Diğer bir hadisi şerifi bunun arkasından eklemek istiyorum onu da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhıma rivayet etmiş yani Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın oğlu olan o mübarek Abdullah Efendim rivayet etmiş o da bir Abdullah Efendim 4 Abdullah'dan birisi ee, diyor ki Peygamber Efendimiz ma sakatallahu sakitallahu azze ve celle ala ümmetin illa vela sa'ruha ve eksede esvakuha ve eee teksera tesaduha e, ve vestet de cevrü sultaniha te inde zalika e yüksek ki agniyauha ve la yaufu sultanuha ve la yusallii fukara uha yine bir e, bozuk toplumu tasvir ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ma saha Allahu azze ve celle ala ummetin Allah bir kavme kızdı mı, gazap etti mi? Yani bizim hayatta asıl dikkat etmemiz gereken Allah'ın rızasını kazanmak. Allah bir gazap etti mi neler olurmuş? Efendim burada okuyalım ve ibretler düşünelim. İlla gala sa'ruha. Efendim Allah bir kavme gazap ederse onların fiyatları e, pahalılaşır. Fiyatlar yükselir. Yani e, ticari, e, şey ihtiyaç maddeleri insanların çarşıdan pazardan gittikleri şeyler ucuz olursa halk ucuz ucuz alır. Efendim rahat rahat geçinir. Ama Allah bir kavme kızdı mı fiyatlar yükselir. Efendim kimse ihtiyaçlarını kolay kolay alamaz efendim. Ateş başı olur. Tuttuğu şey elini yakar. Ondan sonra ve essede esvakuhâ veyahut ükside de esvakuhâ esvak yani çarşı pazarlar demek. Efendim, e, çarşıda kesat olur, hani işleri kesat gitmek deniliyor ya, efendim, e, çarşı pazarları da kesada uğrar. Yani tüccar da etmez. fiyatlar da pahalıdır. Yani ticaret bereketli güzel bir meslek ama ondan da hayır ve bereket kalmaz. Çünkü Allah kızdı, evrenin e, şeyler azalır, efendim, kazançlar da azalır ve e, üksire fesaduha, efendim, e, o ülkenin Efendim, o kavmin, Efendim fesadı, fesadı çoğalır. Veşlet de cevri sultaniha, sultanının zalimliği de artar. Allah Allah. Allah bir kavmada gazap etti mi neler oluyor? Fiyatlar artıyor. Ticaretler kesada gidiyor. Efendim toplum bozukluğa uğruyor. Yöneticilerinin cevri artıyor. Ve indezalike la yüzeki avniya uha. Böyle olunca artık zenginler de, de kalp katılığı olduğu için şey yapmaz, malının zekatını vermez. Vela ye'ıffu sultanüha, sultanı veya ye'ıffu da olabilir, şey olarak fiil o şekilde de okunabilir. Sultanı iffetli olmaz, yani yöneticileri namuslu olmaz, efendim haram. Allah efendim haksız e, şekilde efendim e, kendi zenginliğini arttırmaya çalışır demek velayusalliyi fokada uha fakirler de bozulur. Efendim fakirler de namaz kılmaz, ibadet etmez duruma düşer. İşte bu bir toplumun Allah'ın kahrına, gazabına uğradığının efendim sonuçlarıdır, manzarasıdır. Yani manzara böyle oldu mu? Efendim Allah gazap etmiş de o toplumun işleri böyle hep sarpa sarmış, bozulmuş demektir. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın kızgınlığından kurtulmaktır. Allah'ın sevdiği kullar haline gelmektir efendim. Hemen düşüneceğiz yani Allah kimleri sever? Ne yaparsak sever? Ne yapmamız lazım? Allah'ın kızgınlığından kurtulmak için Nasıl düzelmemiz lazım? Tabi bu da bir şey gerektiriyor. Yani efendim e, bilgi gerektiriyor. Bilgisiz İslam olmuyor. Onun için bir hadis-i şerifi daha okuyarak Ebu Hüreyre radıyallahu ahten bir hadis-i şerifi daha okuyarak sohbetimi e, sonuçlandırmak istiyorum. مَا اُبِدَ şeyin بِشَيْءٍ min مِنْ فِقْحٍ فِي الدِّينِ وَلَفَقِيهٌ وَاهِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ Min elfi abidin ve şeyin imadun ve imadir halzed dini elpikı. bu sonuncu hadis şerifte peygamber efendimiz Ebu Hureiri radıyallahu anhın rivayet ettiğine göre buyuruyor. Dinde bilgili olmak, anlayışlı olmak, doğru dini bilgilere sahip olmaktan bir başka yolla daha güzel. Efendim daha faziletli bir şekilde ibadet edilememiştir. Yani Allah'a ibadetin en güzel yolu, en faziletli yolu dini iyi bilmektir, dini ahkamı iyi bilmektir, efendim dinde fakih olmaktır dinin inceliklerini iyi ayırmaktır. Böyle önüne gelenin konuşması değil de efendim dini çok derinden bilen derin alimlerin o bilgilerini efendim e, herkese öğretmesidir. Herkesin de o bilgilere göre yaşamasıdır. Bundan başka bir şekilde Allah'a ibadet edilmez. Edilir mi? ediliyor sanılır ama isyan edilir. Şimdi bugün Türkiye'de gazetelere bakıyorum, televizyonları seyrediyorum efendim yurt dışında da olsak işte fırsatını bulup böyle televizyonlardan e, gazetelerden takip etmeye çalışıyorum. Çok cahil insan var. İslam bilmeyen insan çok. Hepsi de ben cahilim diye kenarda durmuyor, ortaya çıkıyor. Herhalde televizyoncular veya gazeteciler efendim işte gidiyorlar istedikleri adamları konuşturmak için. Sen söyle diyorlar ama o konuda o uzman değil. Dinin aslına, köküne aykırı şeyler söyleniyor. Yalan yanlış şeyler söyleniyor. Allah'a güzel ibadet etmek için dinin doğru anlaşılması lazım. Ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytan min elfi abid bir tane böyle dini bilgisi, yüksek hakiki İslam alimi mübarek evliya efendim salih bir alim kimse, fakih kimse şeytana bin tane böyle cahil ibadet eden insandan daha müessir olur, daha şiddetli olur şeytanı def eder, efendim oraya hayrı getirir. Yani bin tane bilgisiz insan Allah'a ibadet ediyorum der yalan yanlış şeyler yapar ama bir tane böyle dini iyi bilen bir insan yaptığınız yanlış işin doğrusu budur der doğruyu gösterir. Veliküllü şeyin imadun her şeyin bir efendim direği vardır temeli vardır dayandığı bir çatının efendim yükselebilmesi için bir direk oluyor bir kemerin bir kubbenin camide yükselmesi için efendim önemli ağırlıkları taşıyan direk olması gerekiyor ve imadu hazretdin bu dinin direği de fıkıh'tır. Yani İslam'ı doğru bilmektir. İslam şeriatını dost doğru bilmektir. E, bu dos doğru bilecek. Yanlış bilmeyecek. İnce bilgileri ayıracak. Şap da şeker de birbirine benzer. İkisi de beyaz görünüşlüdür ama birisi zehirdir. Efendim birisi şekerdir, tatlıdır iki görünüşü birbirinden ayırmak lazım. Görünüşe bakmamak lazım. Mahiyetini bilmek lazım. Fakih dinin mahiyetini bilir, doğru konuşur. Cahil dinin mahiyetini bilmez. Yaptığı iş yanlış olur. Şimdi ahir zamanın, kıyamete yakın zamanın alametlerinden birisi nedir? Alimlerin ortadan çekilip Cahillerin söze sahip olmasıdır, halkın onlara soru sormasıdır. Onların da kendi kafalarından yalan yanlış eğri büğrü, efendim, abuk sabuk e, sapık cevaplar vermesidir. Hem kendilerini dalalete düşürmeleri hem de kendilerine soru soranları dalalete düşürmeleridir. Kıyamet alametlerinden birisi de budur. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, eğer bizim... Allah'ın sevgili kulu olmamız gerekiyorsa dini doğru bilmemiz lazım. Ana kaynaklarından, Kur'an'dan, Hadis-i Şerif'ten ve salih, böyle büyük alimlerin eserlerinden bilmemiz lazım. Bakın hadisin rivayet, kim tarafından rivayet edildiğini söylüyoruz. Eğer e, bir mezhebin kurucusu Ahmet İbni Hanbel gibi mübarek bir alim söylemişse belirtiyoruz. O söylemiş diye. Veyahut diyoruz ki bunu işte dördüncü halife Hazreti Ali radıyallahu rivayet etmiş diyoruz. İşte falanca muteber kitapta yazılı diyoruz. Altı sahih hadis kitabında şu okuduğumuz hadis-i şerif var diyoruz. Yani sağlam kaynaktan öğrenmek lazım. İnsan 20. yüzyılda Batı kültürüyle yetiştiği için, kolejde Amerikan terbiyesiyle, misyoner terbiyesiyle yetiştiği için efendim içki içen, dans eden, şarap çeken efendim bir aileden yetiştiği için dini bilgileri almadığı için İslam'ın özünü bilmez. İslam'ın bazı hükümleri de kendisine tatsız gelebilir. Ya bu İslam içkiyi niye yasaklamış yani? E niye yasaklasın işte içki içtiği zaman şoför bile arabasını götürüp çarpıyor bir yere kaza yapıyor onun için yasaklıyor bundan daha tabii bir şey olabilir mi ezin ay niye yasaklamış aile mazbut olsun çocuğu kimin evladı olduğu belli olsun annesi babası çocuğuna sahip çıksın çocuk annesiz babasız ortada efendim böyle kalmasın e, toplum düzenli olsun e, insanlar birbirlerine yardım eden güzel e, böyle birimler halinde aile birimleri halinde oluşsun yaşasınlar toplumda kuvvetli olsun diye efendim her şeyin bir hikmeti sebebi var işte bunların bilinmesi lazım. Eğer toplumda işler ters gitmeye başlıyorsa, fiyatlar pahalıysa bizim memleketle de efendim pahalı. Ticaretler fenaya gidiyorsa efendim toplum fesada gidiyorsa efendim yöneticiler rüşvet alıyorsa efendim bilmem haksızlık yapıyorsa efendim, hakimler e, hükmü adaletle vermiyorsa, zenginler e, zekatını vermiyorsa, fakirler namaz kılmıyorsa, efendim, e, elinde güç kuvvet olan insanlar iffetli, namuslu davranmıyorlarsa, bu neyin alameti? Allah'ın kahrının alameti. Allah'ın kahrından kurtulmak için, lütfuna rahmetine ermek için ne yapmak lazım? Allah'ın yoluna dönmek lazım, dinine dönmek lazım. Evliyaullah ecdadımızın hayatına bakmak lazım. Bizim de o yola dönmemiz, namuslu olmamız lazım, helal lokma yemesi lazım herkesin. Kimsenin hakkını çiğnememesi lazım, adaletle hareket etmesi lazım, güzel ahlaklı olması lazım. E bunların hepsi kitaplarımızda Kur'an-ı Kerim'de var hades şeriflerde var. Şimdi ben şunu e, e, çok net olarak gözlüyorum. İtiraf edeyim. Yani Türkiye'nin %99-%9'u Kur'an-ı Kerim'e saygılı. Hakikaten Peygamber Efendimiz'i seviyor. Kur'an-ı Kerim'i de seviyor. Yani en böyle... Diyelim ki meyhanede bir sahraşın yanına gitsen, Kur'an-ı Kerim deyince hemen kendisini derler, toparlar, öpüp başının üstüne koyar. Yerde bir yazılı sayfa görse, böyle aman bu ayet midir filan diye öpüp başına koyar, ondan sonra yüksek bir yere kaldırır. Bu tamam. Fakat bu kuru sevginin arkasında dini iyi bilecek, dini iyi bilmesi lazım. Bir de Allah'ın hükmüne teslim olması lazım. İslam ne demek? Allah'a teslim olmak demek. O kökten geliyor zaten. Teslim olmak kökünden geliyor. Allah'ın hükmüne teslim olacak. Ben onu kabul etmem. Ben içki içmeden duramam. Ben ofyanı yutmadan duramam. Ben efendim şu günahı işlemeden edemem. Alışmışım. Alışmışsın ama işte o, o şekilde gidersen sonun ya hastane olur ya efendim bilmem esrar koy, keş olmak olur ya hapishane olur işte ya da böyle genç yaşında yıpranırsın filan. Yani Allah'ın yoluna dönmesi lazım herkese. Tabi Müslüman olmayan böyle bir şeyi önemli görmeyebilir. Ama %99-10'da Müslüman olan bir ülkede bu çok önemlidir. O halde iyi insanların, yani Kur'an'a ve hadise inanan insanların, Kur'an'ın ve hadisin ahkamını bilip, ona dönmesi lazım. Kendisi eğer kusur işliyorsa kusurundan vazgeçmesi lazım. Başkaları kusur işliyorlarsa Kur'an'a uymuyorlarsa Peygamber Efendimiz'in sünnetine aykırı davranıyorlarsa onları ikaz etmesi lazım. Yine de bazı insanlar istemeyebilir İslam'ı. O zaman e, ne var? Memleketin e, kahir ekseriyeti. 199, 19 Müslüman olduğuna göre o istediği başka ülkeye gitsin. Yani nereyi istiyorsa hudutlar açık. Kendi inançsızlığına efendim ahlaksızlığına uygun bir diyara gitsin orada yaşasın ama bizim ülkemizde ecdadımızın böyle Allah Allah diye fetheddiği, efendim ezanların okunduğu, efendim mübarek ecdadımızın kanlarıyla, şehitlerin kanlarıyla sulanmış olan halen de efendim savunulması için her gün efendim itfaiyeci erimiz bakıyoruz, hanımı başörtülü mazbut bir aile. Efendim falanca yerde şehit olan efendim az veya erimiz veya tanımız bakıyoruz efendim hanımı başörtülü vesaire. Hala onların efendim canlarıyla, mallarıyla çalışmasıyla şeydeyiz. Onun için efendim tekrar efendim tertemiz iman yoluna dönmemiz lazım. Allah'ın yardımı Efendim o zaman olacaktır. Allah Teala Hazretleri cümlemize hakka hak olarak görmeyi, ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan sakınmayı, korumayı, ondan kurtulmayı nasip etsin. Ondan uzak durmayı nasip etsin. Batıla, efendim yanlışa, hatalıya, kusurluya, dinsizliğe, imansızlığa, zulme destek vermemeyi, payanda olmamayı bilerek bilmeyerek onların tarafında efendim yer almaktan efendim uzak durmayı Allah hepimize ilham eylesin, herkes hakkı görsün, hakka uyusun, Allah'ın rızasını kazansın, Allah cümlemizi sevsin, beldelerimize de rahmetiyle tecelli eylesin, kahrından, gazabından cümlemizi uzak eylesin, iki cihan saadetine masal eylesin.